Yapıt ilerledikçe küçük yontuda az önceki jili her an daha iyi tanıyorduk. Sanatçının kara üstüne ak resme sürekli olarak sorar gibi bakmasının da tanıklık ettiği gibi onun harfi harfine heykele dönüştürülmüş bir kopyasıydı. Ayrımsız olarak hepsi de sertleşmiş ekmek içinden oluşmuş değişik ve çok özel biçimlerde çamur kalemleri birbiri ardından kullanılmaktaydı. Sanatçının yontusunu işlerken çıkardığı mum parçaları sol elinin parmakları arasında küçücük toplar biçiminde birikiyordu. Bazı bazı değişik eklemelerde bunlardan yararlanıyordu. Etkin yaratıcı, yontucu işine koşut olarak bir başka iş daha yapıyor. Bu da %100 gereksiz olmakla birlikte ona çok güçlü bir alışkanlığın etkisiyle vazgeçilmez bir destek sağlar gibi görünüyordu. Yontunun yüzünde gece mumunun belirli ak tanelerini her çamur kalemiyle toplayıp ardarda sıralayarak tamamı tamamına kendisini yönlendiren örnekçenin mürekkebinin çizgilerini yansıtan çizgiler oluşturuyordu. Sıra güneç yüze geldiği zaman bile başka her yerdeki daha ince olan bu benzersiz işinde üstesinden geldi. Bazı bazı yapıtın başka bir yanına el atmak üzere yontucu sehvasının düz yüzeyini biraz döndürüyor, o zaman birbiri ardından yararlandığı iki resmin, hep gözünün önünde kalması için yönlendirici kağıdın yerini değiştiriyor, kendisini rahatsız etmesi durumunda da kutuyu itiyordu. Jil hızla ilerliyor, benzersiz bir kesinlik kazanıyordu. Sanatçı şurada leke oluşturan artık ak taneleri mumun altına gizliyor, buradaysa tersine yüzey yeterince ak tane sağlamadığından yenilerini bulmak için hafifçe oyuyordu. Sonunda gözlerimizin önünde çok güzel bir kara yontucuk bulduk. Kağıdın onun ölçülü belirginleştirmesi sonucu pozitifini sunduğu şakacı jilin kusursuz negatifiydi elin bir işareti üzerine aynı yönde yeni bir ilerlemeden sonra topluluğumuz bizi kendisinden ayıran saydam duvarın azıcık gerisinde yaklaşık bir adım çapında mavi bir ışığa batmış dar bir kafes oluşturan neredeyse iki metre yüksekliğinde yuvarlak bir demir parmaklığın önünde durdu. Biri yukarıda biri aşağıda yatay iki çember tümü için bağ görevi yapıyor cam duvara koşut iki kenarı bulunan düşsel bir karenin dört köşesine yerleştirilmiş özel bir kalınlıkta dördü ötekilerin ulaşamadığı oldukça geniş bir döşemenin içine giren tüm demir çubuklar içinden geçiyormuş gibi görünüyordu. Yerleşmiş alışkanlığa göre dolambaçlı bir yoldan bizim önümüzden gitmiş olan yardımcı bir sedyenin üstünde bornuz ve sandalla yatan başlık olarak garip bir tür miğfer giymiş bir deri bir kemik bir hastanın yanından uzaklaşarak cebinden kocaman bir anahtar çıkardı. Gidip bizden uzağa soldaki olan dört kalın demirin yarı yüksekliğinde yerleştirilmiş bir kilide soktu. Anahtarı işlettikten sonra sağa doğru çekerek eğri bir kapıyı iyice açtı, yalnızca dört yuvarlak parmaklıktan oluşan ve her biri yatay çemberlerden birine yerleştirilmiş iki menteşe yardımıyla bu kapı, o anda dışarıdan okunmak üzere arka yüzü oldukça yukarıda, Üç komşu demire tutturulmuş, bükük demir bir plakaya kazılmış şu belirtici sözcükleri gözlerimizin önüne serdi. Odaksal zindan. Hasta solda sedyenin önüne dikilmiş, boğunuzunu atarak mayoyla kalmıştı miğferi dikkatimizi çekiyordu. Başın tepesine konulmuş ve alt çenenin altından geçen meşin bir çene kayışıyla sağlamca bağlanmış, küçücük bir maden kalotun üstüne kısacık bir destek yerleştirilmişti. Bunun orta yerinde kantöre göre güçlü bir mıknatıs yüklenmiş, yaklaşık 5 desimetre olması gereken, devingen ve yuvarlak bir yatay iğne takılıydı. Hastanın sağ omzunun yukarısında, yukarı kenarının en uç bölümüne dikey olarak vidalanıp iğnenin kendisine dik olarak sunduğu Iki deliğe geçirilmiş, birbirine uzak iki çengele asılı eski kare bir çerçeve bulunuyordu. Koruyucu camdan yoksun olan çerçevenin içinde eski Paris'in sol üst köşede üç satır üzerine yerleştirilmiş, Luteç'in planı sözcükleriyle belirtilen ayrıntılı bir çizimini gösteren çok eski ipek üstüne bir gravür görülüyordu. Kesinlikle düz, kara ve geniş bir çizgi en kuzeybatıdaki semtin ortasından geçiyor ve gerçek bir kesen olarak orada surun oluşturduğu çok düzgün eğri her bir ucundan geçiyordu. Tıpkı eskisi gibi iğnenin öbür bölümüne, özlenin sol omzunun yukarısına asılmış, gene camsız ama yeni bir kare çerçeve, bakışlara Enerolün Nuri yazısıyla vurgulanmış olarak, sınırsız bir uzamın ortasında, yapayalnız bir yer küresinin üstünde ayakta, yüzü merkeze dönük, boynu bir ses çabasıyla kızarmış, Troya prensi kılığında bir şarkıcıyı yandan gösteren, kağıt üzerine bir karikatür gravürü sunuyordu. Ayaklarını ekseninin üzerinde çok eğilmiş kürenin tepesine konulmuş İtalya'nın üzerine basıyor, kocaman açılmış ağzından noktalardan oluşmuş dikey bir çizgi çıkıyor, belirsiz coğrafyasal gösterimler arasında hep görünür kalarak dünyanın çapını geçtikten sonra hiç yolundan sapmadan uzun uzun iniyor, sonunda nadir sözcüğünün okunduğu bir yıldız topluluğunun ortasında üç p eşliğinde bir ince do gösteren sol anahtarlı bir polis. Orta ile bitiyordu. Hasta birkaç adım attıktan sonra iyice belli olan bir korkuyla önünde açılan silindir biçimi zindana girdi. Kapı anahtar iki kez çevrilerek kapandı ve bir an için uzunluğu yönünde bir demir halkadan öbürüne bir bölümü içeride kalmış olan kilit çubuğu tümüyle yerine girdi. Yardımcı anahtarı alarak koşar adım hala yontusuyla uğraşan sanatçıya doğru gitti. Zindana kapatılmış hastanın bulunduğu yerden cam duvara koşut biçimde bakışlarla sağ yönde dosdoğru yaklaşık 3 metrelik bir uzam geçilince geçilen yola dik bir düzleme dikey olarak yükselen kocaman bir yuvarlak mercek bulunuyor. Tam yuvarlak parmaklığın yüksekliğinde olan bu merceğin tüm kıyısı aşağıda güçlü vidalarla döşemeye sağlamca tutturulmuş, aynı madenden bir diskin merkez noktasına lehimlenmiş bakır bir halkanın içindeydi. Arkamızdaki bir ışık kaynağı ilgimizi Çekti. İki adım geriledik ve hemen hiçbir engelle karşılaşmadan çok ağır gibi görünen kara bir silindiri gözden geçirebildik. Dik olarak döşemeye oturtulmuş yukarısına küre biçiminde kocaman bir cam ampul yerleştirilmişti. Buradan gün ortasında bulunmamıza karşın mavi bir ışık yayılıyordu. Ampul rastlantıyla saniyenin küçük bir bölümü süresince sönünce camının herhangi bir rengi bulunmadığını ve ışığın kendinden mavi olduğunu gördük. Ampulun, merceğin ve zindanın karşılıklı üç odağı yatay olarak aynı çizgi üzerindeydi. Herkesçe bilinen çizgileri kendiliğinden tanınan ünlü doktor Siruges sırtında ağır bir kürk palto, başında yumuşacık bir başlık kara silindirin üzerinde, kendisini de karşı karşıya bulunduğu mercek nedeniyle ampulün arkasına yerleştirilmiş bir takım tıkırdayan düğmelere basmaktaydı. Sürekli olarak biraz ilerisinde sağında döşemeye oturtulmuş dik bir maden çubuğun tepesine yerleştirilmiş, özel ve değişmez yönlü bir yuvarlak aynaya bakmaktaydı. İki adımlık bir ilerlemeyle cam duvara dek gelince hastanın son sınırına ulaşmış bir aşırı kışkırmışlık belirtileri verdiğini gördük. Kışkırmaya hiç kuşkusuz mavi ışık neden olmaktaydı. Bu ışık onun bulunduğu yerde başka her yerdekinden daha keskindi. Çünkü merceğin odağı açıktan açığa, adı çok uygun verilmiş odaksal zindanın tam merkezine düşüyordu. Zindanın arkasında karşısında bulunan bize göre üşür gibi kalın bir kaputa sarınıp düğmelerini iliklemiş, kapüşonunu başına Geçirmiş Yün eldivenli bir adam, yukarı kalkmış sağ elinde yatay olarak kısa bir demir çubuk tutmaktaydı. Kantörel'in bir sözü üzerine, bu demir çubuğun bir mıknatıs olduğunu öğrendik. Adam, hastanın miğferini gözetleyerek, iki gravürün sürekli biçimde ışık kaynağının karşısında bulunması için gerekeni yapıyor, kutuplar gerekli biçimde düzenlendiğinden, bunun için mıknatısını hep dönen iğnenin istenen ucuna uzatması yetiyor, Böylece iğne her an cam duvarımıza dikey doğrultuda kalıyordu. Kantorel, kahramanı Nuri olan gravüre iyi bakmamızı söyleyerek biraz sağa dayandırttı bizi. Daha hastanın hapishaneye konulmasından beri soluklaşan gravür göze görünür biçimde siliniyordu. Ustadan öğrendiğimize göre Doktor siruges yalnızca merceğin kendisine ayırdığı zindanı kusursuz bir biçimde aynada görüyor. Silindirinin görünüşe göre mavi ışığın yoğunluğunda göze görünmemekle birlikte önemli dalgalanmalar yaratan düğmeleri üzerindeki işlemlerine girişmek için onun derece derece silinişinin hızına dayanıyordu. Düğmelerin şıkırtısı bir süre daha işitildikten sonra yeni çerçevede artık yalnızca ak bir kağıt göründüğü anda kesilerek ışık ayarlamasının kesin olarak olarak gerçekleştirilmiş olduğunu kanıtladı. Luteç planına gelince ilk belirginliğini korumaktaydı. Hasta yavaş yavaş bunalımın doruğuna ulaşmış, iyice kendini yitirmişti. Duyduğu acıdan hemen kurtulmak, ayakları ve elleriyle hücrenin değişik parmaklıklarını sarsmak istiyor, sonra zıplıyor, kendi çevresinde dönüyor, diz çöküyor, yeniden doğruluyordu. Dayanılmaz acılar içinde olduğu açıktı. Bu tepinme ve dönmelere karşın iki çerçeve, uzaktan kapüşonlu adamın yardımıyla merceğin karşısında durmaya hiç ara vermiyordu. Kapüşonlu adam usta eliniz Sağa sola götürerek, kaldırıp indirerek güçlü mıknatısı bir an bile gerekli yere getirmekten geri kalmıyor, döner ibre hiçbir zaman onu zindana sokmadığı gibi parmaklıklara yapışmasına da izin vermemekle birlikte onun tutsağıydı. Bir süre hastanın deli gibi çırpınışını izledik. Kantorel deneyiminin sonunu beklemeden yeniden yürüttü bizi. Kara silindirin yakınından geçerken doktor sirugesi gördük. Duruşunu hiç değiştirmemişti. Elleri düğmeler üstünde hep aynasına bakmaktaydı. Usta gravürün ortadan yok oluşundan beri Luteç planını gözetim altında tuttuğunu, büyük bir direnci bulunan bu plan soluklaşmaya başlaması durumunda ona ışık verici aygıtının birden ayarı bozulunca hemen duruma el koyması gerektiren şaşırtıcı bir güçle işlediğini kanıtlayabilecekti yürümeyi sürdürürken doktor Siruges'in arkasında bir tür dekorun arka yüzünü gördük, durmadan onu geçtik. O zaman ön yüzü boyanmış ve silmelerle süslenmiş bir alçı ön duvar parçası biçiminde göründü bize. Biraz solumuzda kendisine değen cam duvara dikeydi. Hemen yanımızda bu ön duvarda bir giriş kapısının gerçek çift kanadı içeriye, yukarısında otelde de Europe yazısı çerçeve üzerine yerleşmiş renkli tuvallerin duvarları camlandırdığı bir tür taş döşeli hole açılıyordu.